Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Biz her programda gerçek yaşamdan, şehirlerimizden, kentlerimizden, yaşamın orta yerinden çok değerli isimleri konuk etmeye çalışıyoruz. İlham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu özel isimler programımızda kendi yaşam öykülerini bizlere aktarıyorlar. Ve bugün de yine çok heyecanlıyız çünkü çok özel bir isim bizlerle birlikte ve yaşam öyküsünü paylaşacak konuğumuz sevgili Sema Gür. Sema Hanım hoş geldiniz programımıza bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, öncelikle uzun zamandır programımıza konuk etmeyi bekliyorduk sizi. Ee, merakla da bekliyoruz bugün anlatacaklarınızı. Konuk olduğunuz için programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum size programımızın başında. <gülüyor> Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim için sizinle olmak bir onur ve beni seçtiğiniz için ve buna değer gördüğünüz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz ne demek? E, seçmek ne demek? E, bu güzel cıvıl cıvıl enerji dolu sesinizle gerçekten merakla bekliyoruz anlatacağınız yaşam öykünüzü. O yüzden ben fazla vakit geçirmeden hemen sormak istiyorum Sema Hanım. Yaşam öykünüz nerede, ne zaman, nasıl başladı? Evet Anlatması gerçekten zor bir şey. Elimden geldiği kadar kendi hayat hikayemden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Ben 1973 yılında Bandırma'nın Aksakal Nahiyesi'nde doğdum. Nahiye dediğime bakmayın aslında bir köydü. Ve annen babam köy öğretmeni olduğu için ben de orada doğdum. Sarı küçücük bir öğretmen lojmanında 7 yaşıma kadar yaşadım. Ee, gerçekten çok e, heyecanlı bir çocukluk evresi geçirdim diyebilirim. Elma ağaçlarının tepesinde, doğanın içinde e, köydeki arkadaşlarımla beraber. Yani ben çok mutlu bir çocukluk geçirdiğimi size söyleyebilirim. Köyümüz oldukça küçüktü ama böyle kocaman yürekleri olan insanlarla büyüdüm ben. Ve e, aslında yaratıcı bir yanım varsa ki Kevin böyle söylüyor. Sanırım yaratıcı olan çevremin, e, yani benim yaratıcı olmamda çevremin büyük etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Babam bazen beni şehre kendi okuluna götürür getirirdi. Tahini çıktıktan sonra köyde kalmaya devam ettim. Ve evet. köy çocuklarıyla beraber e, tiyatrolar yazıyorduk ve tiyatro oynamaya başlamıştık. Böyle heyecanlı bir yaşam başlangıcı yapayım sizin için. Ne güzel. Aslında mutlu bir çocukluk ve bugünlerden baktığımızda bugünün çocuklarıyla özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla kıyasladığımızda çok şanslı bir çocukluk olarak görebiliriz o yılları. Peki, Kesinlikle. O yıllarda Sema Gür sizin de anlattığınız gibi aslında çok güzel bir ortamda hayata merhaba demiş ve etrafında oldukça... Mutlu diye tanımlayabileceğimiz bir çocuklukla dünyayı algılamaya başlıyor. Peki baktığınızda bugünden o günlere nasıl bir çocuk olarak görüyorsunuz o günlerdeki gürü Ben o günlerdeki semagürü çok aslında yaratıcı ve heyecanlı bir çocuk olarak görüyorum. Sanırım içindeki çocuğu öldürme cümlesi vardır ya bunu herkes kullanır. Evet. Benim için çok geçerli bir ifade o. O dönemdeki çocukluğumun hala şu anda devam ettiğini düşünürsek... Ben bu dönemlerde e, mesela paylaşmayı çok severdim. Örneğin ben eğlenmek istiyorsam mutlaka çevremi de eğlendirmeye çalışırdım. Ve e, atıyorum arkadaşlarıma işte bir kutu, televizyon kutusu bulurdum. İçine küçük kuklalar yapardım. Ve ellerimi geçirirdim boşluklardan. Arkadaşlarıma senaryo yazıp onu oynardım. Ve onları eğlendirirdim. Ben işte, ya en çok hatırladığım şeyi söyleyeyim size. Başkasını eğlendirdiğimde ve başkasını mutlu ettiğimde çok mutlu olan bir çocuk olduğumu hatırlıyorum. Ne güzel. Ee, benim bir bakıcım vardı ve o köyde yaşayan biriydi. Haç annem, Haç anne derdim ben ona. Onun bir tane bir köy evi vardı ve köy evinin camı oldukça böyle hani köy evlerinin duvarları kalındır. Ben o camın içinde büyüdüm diyebilirim. O camın içinde hayaller kurar, resimler çizer. Sonra kendi kendime dama yapıştırır, resim sergisi yapardım. Yani şimdi düşünüyorum da illa bir şey yapıp birilerine bunu gösterip insanları mutlu etme çabası bende doğduğundan beri var olan bir şey diye düşünüyorum. Ee, ve bu şekilde elma ağaçlarıyla, köpeklerimizle, kedilerimizle, tavuklarımızla gerçekten çok heyecanlı bir çocukluk olarak görüyorum kendi çocukluğumu. O köy evinin camında, cam mekanında... Rengarenk bir çocukluk aslında ve gün geliyor okula başlıyorsunuz okul hayatı başlıyor okul hayatında nasıldınız neler yaptınız? Evet şöyle ben ilkokula başladım köyde fakat annemle babamın tayini çıktı şehre ve maalesef biraz daha gri bir şehre adım attım. İlk bir ay köyde okuduktan sonra ve okuma yazmayı çoktan öğrenmişken şehre der gitmez biraz da ilk, ilkokul öğretmenimin sert mizacıyla okuma yazmayı unuttum. İlkokul de o kadar güzel başladığım e, <gülüyor> okul hayatım biraz böyle demir yapmıştı muratmıştı. E, i̇lkokul hayatım boyunca da o köydeki yaratıcılığımı şehirde yakalayamadığımı hatırlıyorum. Yani aslında çocuklar yaşadığı şeyleri unutuyor ama hisleri unutmaz. Evet yani öyle kesinlikle. Düşünüyorum. kesinlikle. Ve, ve ben de his insanıyım. E, o yüzden de size hislerimle konuşmaya çalışıyorum. Ee, o bandırmaya geldiğimdeki o gri hayatı işte elma bahçesinden indip bu sefer de yerin altında e, gökücünü göremediğim bir eve geçmek durumunda kaldık işte o zaman da e, ben hayallerimle hayallerime tutunarak diyeyim, e, hayatıma devam etmeye çalıştım ama tabii dediği gibi olmadı hiçbir şey yine de o bir yanım var demiştim ya size evet ee, Kendim canım sıkılıyorsa başkalarının canını sıkmam. Tam tersi. Hani ben evleneyim onlar da evlensin diye düşünen bir çocuk olarak bu sefer sahnelere çıkmaya başladım. Şehre nimetlerini kullandım. İşte halk dansları öğrenmeye başladım. Tiyatro yapmaya başladım yine. Ee, biraz sahne büyüdü tabii. Ve e, ilk öğretimi bandırmada bitirdikten sonra ortaokula geçtim ama kötü bir şey oldu. Babam ortaokul müdürü oldu. Yani ben Müdürün kızı oldum. <gülüyor> eyvah eyvah. Sonrasında evet. neler oldu? Nasıl devam etti? Yani müdürün kızı olmak oldukça sıkıcı bir şey. Onu söyleyebilirim. Bir kere size çok büyük bir düşüyor. Sonuçta küçük bir iltirdeysiniz. Bir ortaokul var ve o or ortaokulun müdürünün kızısınız. Yaramazlık yapamazsınız. İşte hafta sonları dahil kurta gidiyorsunuz ve kaçamazsınız. Ee, biraz böyle Endere'de gibi hissediyorum kendimi. Hissetmiştim kendimi. Ve böyle çok aşırı başarılı bir öğrenci değildim. Ama her zaman sosyal yönü başarılı olan bir çocuk oldum sanırım. Matematikten hiç anlamazdım. Havuç problemi gördüm arkama bakmadan kaçardım. Teknik yönüm çok zayıftı. Ama edebiyat derseniz, babam edebiyat öğretmenim de aynı zamanda. Edebiyat derseniz, sanat derseniz, e, tiyatro derseniz, sahne derseniz ve maalesef koşardı. O zaman tabii ben tabii 1973 doğumlu olduğum için o dönemde istese şeker çeşitleri vesaire böyle cümleler yoktu genelde biraz açık konuşabilir mi sanırım açık radyoda kesinlikle konuşabilirsiniz. <gülüyor> evet. Şöyle sosyal bilim güçlü öğrencileri gerizekli diyorlardı ama fen ve matematik çok güçlü olan öğrencileri çok zeki diyorlardı. Ben o yüzden birincikte bir evet. bu <gülüyor> Genelde evet. çevremiz böyleydi hatırlarsınız bilmem. Evet hatırlıyorum o yılları ve yani o kalıbı kabul etmesek de <gülüyor> o öğrencileri başarısız olarak gördükleri kesin. Ee, peki sizin sosyal yönünüz daha gelişmiş, sanat yönünüz daha gelişmiş. Dolayısıyla matematik, analitik olarak belki çok başarılı değilsiniz ama öğrencilik hayatı nasıl devam etti? Okumayı bıraktınız mı ya da ne oldu? Öğrencilik hayatımda hiç yılmadım aslında. Evet matematikte kötüydüm. Ee, daha sonra normal bandırmadaki bir devlet lisesine devam ettim. Orada da e, daha çok böyle artık tiyatro varsa tiyatroya yönlendim. Ee, örneğin lise sonunda tarih öğretmeni rolü verdiler bana. Ben de kabul ettim ve yaşlı bir tarih öğretmeniyle oynadım lise sonunda. Ve sonra üniversite lisesinde kazanamadım çok fazla sosyal faaliyetim olduğu için ikinci yılında nereyi kazandım bilin bakalım. Tarih öğretmenliği değil. Ta evet, tarih öğretmenliğiyle kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, o tiyatrodaki rol gerçeğe döndü ve üniversite hayatı başladı. İsterseniz biraz daha hızlanarak anlatalım Tabii neler ki. oldu üniversite hayatında, nasıl geçti? Ben ablamın da olduğu İzmir, e, Buca Eğitim Fakültesi'ni kazandım ve İzmir'e adımımı attım. İzmir'e adımımı attığım andan itibaren dedim ki ben bu şehre yapışırım ve daha da gitmem. Dört yıl boyunca oldukça başarılı bir, bir üniversite hayatı geçirdim. Bu arada aynı zamanda çarkıcılık yapmaya başladım üniversite hayatım boyunca. Gece servis öğledim, gündüz okudum. Böylece hem para kazandım hem sosyal bir hayatım oldu. Ve üniversite hayatım boyunca da e, bir şekilde hocalarım da beni bazen idare ettiler. Tarih öğretmenliğini kazandım, bol kazandım ama gitmek istemedim. Dershaneye başladım. İki yıl boyunca bedava dershanede öğretmenliği yaptım. Ondan sonra da bir gün bir özel kolejde tarih öğretmenliği arandığını duydum. Hemen gittim başvurumu yaptım. Birçok mülakattan sonra özel okulda tarih öğretmenliği hayatım başladı. Ve sonrasında tarih öğretmeni olarak devam ettiniz. İzmir'i de bırakmadınız mı peki? O çok sevdiğiniz ben bu şehire yapışırım bırakmam dediğiniz İzmir'i terk etmediniz mi hiç? Asla terk etmedim. Yani çok param yoktu. Ama ben o iki yıl bedava dershanede çalıştırıldığımda e, geceleri şarkı söylerek, para kazanarak İzmir'e tırnaklarımı geçirdim. Bırakmadım. Çünkü ben İzmir'e aşık oldum. O şehri terk edemezdim. O kadar sevdim şehri. E, ve ruhunu sevdim ben İzmir'in. E, bu şekilde biraz böyle zorlanarak da olsa maddi anlamda geceleri çalıştım, gündüz çalıştım. Yine de o şehirde kaldım. Bu şekilde yaklaşık 25 yıldır aynı özel okulda hayatıma devam ediyorum. Peki öğretmenlik nasıl oldu? Ee, yani geriye dönüp baktığınızda e, Hı -hı. 25 yıldır İzmir'desiniz. 25 yıldır aynı okuldasınız daha fazla süredir İzmir'desiniz. Evet. Ve öğretmen olarak çalışıyorsunuz hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Nasıl bir öğretmendir Sema desem neler söylersiniz? Ah keşke öğrencilerim olsa. Keşke. Ee, i̇nsanın dedim ya kendini anlatması gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü bir de yanlış da anlaşılabiliyor dinleyiciler tarafından da. Hani sen bir kendini övüyormuş gibi de olabilir. Ee, kendimi bağlı yerden yere de vurabiliyorum. Ee, Sema Gül heyecanlı bir öğretmen bence. Yani dışarıdan nasıl görülüyorum bilmiyorum ama heyecanlı bir öğretmenim. Ee, ve her sabah ve her yıl böyle okula başla. Çok heyecanlı okuna giden bir öğretmenim ben. Çünkü benim için sınıf da bir sahne ve her seferinde yeni bir oyun yapıyorum aslında. Yani bir tiyatro gibi düşünüyorum öğretmenliği de ama rol yapmıyorum. Yani kendimi oynuyorum ama tarih genelde sıkıcı ve ezbere dayalı bir ders olarak düşünülür. Ben böyle yaşadığım için çocuklara da aynı şeyi yaşatmamak için elimden geleni yapıyorum. Bence heyecanlı bir öğretmenim diyebilirim. Muhteşem. Peki Sema Hocam diyeceğim o zaman Sema Hanım izninizle. Ee, öğretmenlik yaparken İzmir'e sıkı sıkıya bağlanmışken bir gün bir şey yaptınız. Şimdi buraya kadar öyküyü dinlediğimizde İzmir'de yaşayan bir tarih öğretmenimiz programımızın konuğu ama... İlham veren yaşam öyküleri diyoruz, ilginç yaşam öykülerini konu ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla Sema hocamızın acaba yaşamındaki ilginçlik nedir diye düşünen dinleyicilerimiz de olmuştur. Dolayısıyla şimdi buraya kadar anlattığımız hikayenin aslında bir kırıldığı nokta var. Bir gün dediğim gibi bir şey yaptınız, farklı bir şey yaptınız. bize evet, anlatır mısınız bu, biraz? Bu farklı yaptığım şey 38 yaşında başıma geldi. Bir anda hayatımı değiştirdim ama ben değiştirirken fark etmedim. Sonradan şimdi geriye dönüp baktığımda kırılma noktasını görebiliyorum. İnsan bazen yaşadığı şeyin kırılma noktası olduğunu fark etmiyor. Yaşadığım şeyler biriktikçe geriye dönüp bir bakıyorsun. Oo ben ne yapmışım böyle? 38 yaşımda bisiklete binmeyi öğrendim. Hem de öğretmen arkadaşlarımın sayesinde. Ee, özel okuldayım demiştim. İki tane arkadaşım bisiklete merak saati ve e, turlara gitmeye başladılar. Ben önce onlardaki değişimi gördüm, yüzlerindeki değişimi gördüm, heyecanlarını gördüm. Dedim Allah Allah iki teker bir demir yani bu bisiklet bir insanın hayatını nasıl o kadar etkileyebilir ki? Bana da dedilerse hem sana çok yakışır, hem bireyine düşkünsün ama aynı zamanda sosyal diğine Senden daha iyi bir bisikleti göremiyoruz biz. Ben dedim ki 38 yaşından sonra bisiklete binmeyi öğrenemem, çok geç. Ben kendimi zaman çok yaşlı hissediyordum 38 yaşında şimdi genç hissediyorum ne güzel. Ee, ve dedim yani bilemem sonra ben de onlara sürpriz yapmaya karar verdim bandırmaya döndüğümde babama dedim ki babama baba bisikleti öğretir misin babam da her zaman yüreklendiren bir babadır tabii ki kızım hiçbir şey için geç değil öğretirim tabii dedi hem beyaz saçlarıyla komşunun bisikletini aldık hep beraber gecenin ikisinde üçünde kimsenin olmadığı saatlerde bana Bandırma'da bisikleti öğretti. Sonra İzmir'e gittim ve arkadaşlarıma dedim ki hayatımdaki çok büyük bir eksikliği tamamladım. Ben artık bisiklete biniyorum ve macera başladı kırılma noktası. Bisiklete binmeyi öğrendiniz 38 yaşında ve arkadaşlarınıza sürpriz yaptınız. Bandırma'da babanız size o hayatınızda her zaman sizi yüreklendiren babanız gecenin bir yarısı Bandırma sokaklarında bisiklet binmeyi öğretti. Sonra İzmir'e dönüp arkadaşlarınıza sürpriz yaptınız ama hayatın size sürprizleri... Onla sınırlı kalmadı diye düşünüyorum. Sizin de hayata olan sürprizleriniz. Sonrasında başka bir şey daha yaptınız. Ne yaptınız? Vallahi ben de çok şaşkınım. Ne yaptığımı <gülüyor> geldim <gülüyor> ve bisikletli dünyaya adım attım. Arkadaşlarım dedi ki hop öyle şekilde sürmek olmaz. Şimdi dağlara gidiyoruz. Dağlarda da süreceksin. İşte 100 kişi de süreceksin. 200 kişi de süreceksin. Arkadaşlarım beni böyle sürüklere sürüklere bisikletli dünyaya alıştırmaya başladı. Ama ben bisikletli dünyada bir şeyden hiç hoşlanmadım. O da Neyden hoşlanmadınız? Çok, çok e, erkek egemen buldum bisikletli dünyayı ve e, işte formalar, kaytlar anlıyorum, spor yapıyoruz ama bisikleti sadece spor olarak görmek beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü iki kilometre, üç kilometre yolla günlük kıyafetimle gittiğimde genelde böyle evi zihniyetli arkadaşlarım, kadın erkek hak etme yok. Dediler ki böyle binilmez, bu böyle, etekli bisiklete mi binilir demeye başladılar. E bazıları beni rahatsız etmeye başladı. Sonra bir gün bir sohbet sırasında bir erkek arkadaşımızın, tur düzenleyen bir erkek arkadaşımızın... ...18 kilometre tırmanış koyacağım, 20 kilometre var gibi hırslı cümlelerimle arasına girerek dedim ki... ...neden bu kadar zor tur yapmaya çalışıyorsun, biraz daha rahat bir tur yapsam, benim gibi acemiler de gelse... Allah'ı güvenen gelsin dedi. Oo işte orada benim asfalyalar attı. Ee, ve dedim ki o zaman biz de bisiklete az binenler olarak yavaş tur yaparız. Ee, el sallarız etrafa. Dururuz kalkarız. Yavaş yavaş gideriz dedim. Ve oradan bir sohbet başladı. Kadın arkadaşlarımla beraber o zaman bu erkek görüntüden bir tıkalım. Kafamıza çiçek takalım. Balon takalım bisikletimize. Derken ortaya işte etkinlik ismi çıktı o da süslü kadınlar bisiklet turu süslük bu şekilde kadınlar başladı. Kadınlar bisiklet turu tam da anlattığınız bu eril dünyaya eril bakış açısına bir eleştiri olarak bir karşı duruş olarak aslında ortaya çıktısında dediğiniz gibi ve illa hırsla yapılan zorlaştırılan insanların ne yazık ki spordan uzaklaştırıldığı zorlaştırılarak spordan uzaklaştırıldığı bir ortamda siz bir karşı duruş olarak bu güzel organizasyonu hayata geçirdiniz ve süslü kadınlar bisiklet turunu çıkardınız. Peki ilk yaptığınızda nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Zor muydu? Neler yaşadınız? Yıl 2013'tü ve gezi olaylarının ortasında kafasında kocaman bir külle bir kadın konak meydanına gitti. Zannetti ki sosyal medyadan örgütlenildi. Zannetti ki o kadın 5 kadın gelir belki üç kadın gelir. Böyle birkaç kişi yapılır tur. Fakat bir gittim ki konak meydanına, iki yüz kadın süslenmiş, sosyal medyadan çağrımı duymuş ve gelmiş. Şok oldum, e, bisiklete binmeyi zaten beklemiyorum. Bir de üstüne liderliğe, soyunmuşum, cesarete bakar mısınız? Hemen bisikleti çevirdim ve kaçmaya başladım. Arkadaşım yakaladı, sen ne yapıyorsun dedi. Ben dedim ki ben bu kadar insanın önüne geçemem. E, gidiyorum ben. Ve beni zorla öne geçirdiler tekrar. E, dediler ki artık bu senin etkinliğin. Yapacak bir şey yok. Öne geç ve süz. İşte ben o öne geç ve süz gümlesinden sonra... Haydi bakalım ya Allah! Önühten uzak söyleyeyim. Öne geçtim ve ellerime kramp girerek... 2013 yılında İzmir sokaklarını caddelerini trafiğe kapatarak hiç izinsiz... Bir şekilde e, daha çok kadının bisiklete binmesi için öne geçerek yollara çıktım. Ama inanın bir plan dahilinde olmadı. Yani ben şöyle demedim ya da arkadaşlarım şöyle demedi. E, böyle bir etkinlik yapalım ki binlerce kişiye ulaşsın. Asla böyle başlamadı. Felsefesi sonradan oturdu. Tek bildiğim bir şey vardı. Hala da tek bildiğim şey budur. Daha çok kadının ulaşımda bisiklete binmesini istiyorum ben 38 yaşında öğrendiysem ve sürebiliyorsam sen de sürersin demek istedim. 10 yıl oldu hala aynı cümleleri kurmaya devam ediyorum. Tek fark binlerce kişiye ulaştı. Arkadaşlarınızın öne geç ve sür dediği o süslü kadınlar bisiklet türü 10 senedir. Sizin öncülüğünüzde öne geçip sürdüğünüz liderlik ettiğiniz o akım. Hala devam ediyor ve dediğiniz gibi artarak bir artan bir ilgiyle binlerce kişiye ulaşarak devam ediyor. Aslında siz kadınların ulaşımda bisikleti kullanabilmesi için inanılmaz güzel bir farkındalık projesi hayata geçirmiş oldunuz. Sadece farkındalıkla değil aslında kadın erkek herkese cesaret veren çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş oldunuz. Bugün geldiği noktada neler yaşıyorsunuz? Bugün geldiği noktada süslü kadınlar bisiklet turu nasıl yoluna devam ediyor? Aslında baştaki heyecanla devam ediyor. Çünkü bir şeyi böyle çok planlarsanız ve çok hırslı yaparsanız o iş bir süre sonra sizin elinizde başka bir şey dönüşüyor ve olmuyor. O yüzden bence bir etkinlik yapıldığında ilk baştaki heyecanını kaybetmemek için her şeyi yapmak gerekiyor. O yüzden ben hala çok heyecanlıyım. Bu yıl 10. kez yapacağız. Ee, olay çok büyüdü ve beni aşmaya başladı. Ee, Milano'daki arkadaşım Pınar Penzuti el attı ve web sayfamızı oluşturdu. Ee, biz biraz daha örgütlü hale geldik. Ee, 200 şehre ulaştık. Yani şu an 2013 yılında başlayan, 200 kişiyle başlayan, İzmir'de başlayan bu etkinlik şu an yaklaşık 200 şehre ulaştı. Ee, i̇nanın çok zor bir etkinlik oluyor. Çünkü biz Pınar'la ikimiz canla başla gece gündüz demeden telefonlara cevap vererek şehirlerdeki gönüllü kadınlara e, süslü kadınlara anlatıyoruz. Nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Resmi izinleri alıyoruz. Çok yorucu ama çok heyecanlı geçiyor ve beni her zaman motive eden tek bir şey var. O da bir kadının bana ulaşıp, Sema Hanım süslü kadınlara hazırlamak için ...bisikleti öğrendim demesi... ...bizim hala en büyük motivasyon kaynağımız... ...ne güzel... Ee, evet, yani ...onla heyecanlı yaşıyorum hala ben. Peki Sema Gür'ün yaşam öyküsüne baktığınızda... ...kendi yaşam öykünüzün içinde... ...süslü kadınlar bisiklet turunu... ...nereye koyuyorsunuz... ...hayatınıza nasıl bir etkisi oldu... ...benim kırılma noktamdı... ...yani süslü kadınlardan önce de vardım... ...köy hayatıma kadar anlattım size... ...süslü kadınlar bitse de var olacağım... Bence insan biraz hayata böyle bakmalı. Yani bazen bir şeyler hayatımıza girer ve çıkar. Ben tabii ki tutkuyla bağlıyım. Ama her zaman aklımın bir köşesinde... ...süçlü kadınlar bisiklet durumunun... ...evet artık tarih tepsi tarihinde bir yeri var. Ama bir gün bitebilir ama sema bitmez diye düşünüyorum. Tıpkı o cama oturmuş ve sürekli resim çizip... ...onu camlara yapıştıran kız çocuğunun... ...hala içinde var olduğunu düşünüyorum... Bana suçlu kadınlar bisiklet turu kadar gurur veren şey aslında o çocuğu öldürmemem diye düşünüyorum. E, suçlu kadınlar bisiklet turu artık bensiz de ilerleyebilecek bir boyuta geldi. E, o yüzden ben artık bunu bir kenara koyup bunun toplumsal bir hareket olduğunu kabul edip e, biraz dışarıdan da bakmaya başlamam gerektiğini düşünüyorum bazen. E, ve biraz daha gençlere bunu anlatıp Yavaş yavaş belki devretmek, ee, belki bunu daha farklı bir şekilde dönüştürmek. Örneğin bir vakıf haline getirip e, kız çocuklarına bisiklet sağlayıp, e, çünkü kadın bisiklet ve özgürlük teması üzerinden giderek e, kız çocuklarının ve kadınların daha çok bisikletin inmesi için belki evde olduktan sonra da çabalayarak bu şekilde mutfağına, için mutfağına inebilirim ve orada çalışabilirim diye düşüncelerim var açıkçası. Kırılma noktamdı. Suçlu kadınlar benim hayat okulumdu. Ben çok şey öğrendim. Bu toplum hakkında, kendim hakkında, kadınlar hakkında o kadar çok şey öğrendim ki okuluma gitseydim bu kadar öğrenemezdim. Suçlu kadınlar benim okulum oldu. Ne güzel anlattınız Sema Hocam tam da soracaktım yaşam öykünüzde pedallarınız sizi ne yöne götürecek diye ama anlattınız galiba kadın ve özgürlük teması üzerinden kız çocuklarına bisiklet sağlayacak o özgürlüğü sağlayacak bir vakıfla belki de büyüyerek devam edecek eminim sizin yaşam öykünüzü de alıp bambaşka öykülere götürecek artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz son mesaj son cümle dinleyicilerimize ne paylaşmak istersiniz? Evet, şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Dünya şu an gördüğümüz kadarıyla çok gri görünüyor. Ama ne olursunuz unutmayın, dünyada ben tarih öğretmeniyim, okudum tarihi, biliyorum. Dünyada renkler de var. Ne olursunuz hayatınızın çok griye gittiğini düşündüğünüz zamanlarda... ...hayatın içinde renkli renk hayatlar olduğunu, kendi içinizdeki renkleri öldürmeyin, soldurmayın, bunu yapmak için... Her şeyi yapın. Ee, biz renklerin peşindeyiz diyoruz süslü kadınlar bisiklet turunda. Ee, dünyadaki insan çeşitliliğini, muha çeşitliliğini ne olmuşsunuz öldürmeyin. Griye kendinizi kurban etmeyin. Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. İyi ki varsınız demek istiyorum. Çok teşekkürler. Sesinizi duyurduğunuz için siz de iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konu rengarenk bir isimdi sizlerin de dinlediği gibi. Sevgili Sema Gürdü konuğumuz, Süslü Kadınlar bisiklet turunu ilk defa organize eden, bu fikri hayata geçiren, akıl eden ve yaklaşık 10 yıldır da birçok kadına ilham olan kentin sokaklarını rengarenk bisiklet turlarıyla doldurup kadınlara daha fazla özgür alan tanımaya çalışan, kentlerde ulaşımda kadınların daha fazla bisikletle var olması için mücadele veren İnanılmaz renkli bir hayat hala o çocukluğundaki cam mekanının etrafını renklendirdiği gibi hayatları renklendiriyor başta kendi hayatını iyi ki böyle isimler var bir kere daha iyi ki varsınız sevgili Sema demek istiyorum ve bu haftada programımızın sonuna geldik bizler iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından kentin gizli öyküleri programıyla yine burada olacağız sizleri de bekliyoruz ben Kenan Doğan programı istedim Tuğçe Günalan ve açık radyo Teknik masasındaki arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.